bu pesra'dan vazgeçmek. Gelano kadar alakanlıdan gelen meçhul cevabı, cevapları bir kere işte bize teslim meçhul oluyor. Tabi ekber. Allahu ekber. Allahu Tarikat-ı Aliye'mizin envari fiyozatından hakkı ile üstelil olmak için, hakkı istifade istifata etmek için tarikatımızın yollarından bir Talib-i Saadet'in, sadif bir Talib ve o da ne yapmak lazım geleceği, şu sualınıza karşı cevap. Bu tarikat-ı Aliye'den nasıl teyit üstadım diyorsunuz, acaba yani nasıl alabilirim diyorsunuz. Ben de cevap veriyorum. İfade olunur ki, bir salik'in tahali ve terafiyatı, bir salik'in bu yola sülük edenin, bu yola düşenin terakki etmesi ve Abi de aka la kaygı macamase. Macama blade en mare den den planya. La vaga da tiya. Und geçmesi. Şüphesiz es nice şüphede. Yine başladığını. Evvadi eski şüphe ve mermur bulunduğu. memur bulunduğu. Şiz 111 Estağfirullah'ın Azim diyeceksiniz. Bir de Allah'ın el tarafını yamayacaksınız. 111'de La ilahe illallah El melkü'l hafgu'l yiğin diyeceksiniz. 111'ince de Muhammed'in Reşid'in Bağ'a takip ol Bağdın El-Emin diyeceksiniz. Onları bir kere de 111'de kadar ala Seyyidina Muhammedin wa ala almii wa sahbihi wa sallim Bir elhamd, Besmele ila. Bir ayet al-Kursi, Bir elam neşbahneke, Besmele Bir inna atayna, Bir ilaza'a, Besmele ila. Bir Kulağını bırak bin nasır, kesmele ele. Sadakallahu Allah'ım. Fatiha sonra Allah'ın Allah masalli anâhi Allah ve Muhammed. Allah'ın masalli, Allah'ın bize Fatiha-i Hasıl olan evli mevsul bahtı, evvelen bizde peşkesin mahruluğa, hadrat Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala aleyhi ve ashabına fıfı ve azım Efendimiz'e, ve kelememle ne kadar ahirete işler haliden ikizani isen Efendimiz'e sağlıklarla iddia edelim, hediye edelim za'fıyet ya sonra sekiz onca niyata ünlü tefekkürü, böyle ünlü İnan yataklacak diyor gibi. Ağzına kaldırıyor, su veriyorlar gibi. İmanla bir olacaktı, olmayacaktı diye kaygılaşıyorsun. Acaba halim ne olur olacağı alabiliyorsun. Güldüm, imanla öldüm inşallah diyerek hazret gidiyor. İki melek gelir tınarlar gibi. Gösteriyan odar şimşaklar gibi. Biri sual sorar gök gürler gibi. Dünya güner bir gün halen panolu. İlker gelir, çok bir lal olur, dilleri lal eden bir melekler, geldikleri gel, meleklere cevap verebilecekler veremeyecekler. Habirden on dördü kalkar Kimi, maymun, sırf atın dayalaman için icamaların yazdığı gibi. Habirden on dörd durakta bakacaklar birisi, halimi on dördü gibi parlayacaklar, müddeteyin deryanı hadi bir suratı. Hey! İnanın akrabi suratı. daha düzeldi mi? Düzelmedi mi? diye, bir düşündükten sonra defterin ne taraftan alacağım acaba? Daha sonra geleceğiz, zamanlar geleceğiz. benim defterim sağdan mı verildi ola? Sondan mı akramdan diye düşündükten sonra izan-ı başından, sağ tarafından Muhammed Mustafa Fatım, Aleyhi ve Sellem Alamın yanında iğilen şekilde planı olur, planın yedi, analı dâhiliyordu. Bir böyle planlar geldi. Yedi gün, yedi gün sonra bir yem ve bir yem sisteyle hangi fıstaya ait olacak mı? Yani, aslında yine tırda sıhaptır. Allah'ın işine diyor ki, bu hal olacak. İzillah yetiş yarabbin Allah'a şefazı, hasıl Allah'a şefazı, hasıl Allah'a gelipten bir geniş, beyaz, cülye taslı bir geniş tutup cülye, tarzı, cülye, cülye, Rabbi, cülye, zahı, cülye lahi, yani, Muhammed Mustafa'ya indir, mütesersilen Amin san kalbine onu kalbine gelin gelin kalbine deri ara bittiyeceksin. Ula değilceksin. Gelir hamla hatiyeceksin. Diye diye, Yalnız var kahiyat Muhammed Ali istek şöyle bilen bilen de şu müddet işte adamın Allah'ın icat Alt tarafından böyle hal zaman baştan Tam son tarafından hacet. Beni erbil yoktur. Siz Allah'ın cemini gelmiş. Hayır var hayır Şerife, bir tarife gibi seni şey çevirmişler. Onun için de zayahı tek bir ürün belirledi. Davut Ayşe'ri bayağı onda bir adam, işte bir adam, işte bir adam, işte bir adam yarısı daha. Yani nihrengi noktası, lezzet alma noktası, taraftiyesine noktası Davuta da. Davuta ne kadar çoğalırsa teyit o kadar çoğalır. Davuta ne kadar zayıf olursa teyit o kadar zayıf olur. Bir bundan bir de hasta buradan bu alakayi kenara geçen ee, aldığım ders derslere biraz alıştırdım da birine çıkarsın, yenim biraz bin beş çalışır sonra birine çıkarsın ki ee, senin kazanınca incirin kaynatmadıysa ee, altına bir taş olur daha atmak lazım ya kaç bin daha atmak lazım Allah derken cana sonuna Allah Allah, Allah bu da nasıl yorulup da büt büt büt diye kalbinin sesini duyarsam ki ya kalbinin sesini duyacak kadar işe devam etmek lazım yavrum. Diyor ki Üstadımız yavrum ifade olunur ki biz Halif'in talih ve serakiyatı ve tabiri akalla padi makaması, makamata yükselmesin şüphesin etnayetlilipte memur bulunduğu evret ve eskâra muazabat. Buna çok muazabat kesmek, yani gayret etmek lazım. Çünkü zikrullah, şifavul kulü, kalbin şifası zikrullah olduğu için aman devam lazım. Kemal-i riayetin sayesinde olacağı tabiise de yani eskârına, etmesi, sülükle, ol, evladına, eskârına, iyi devam etmesi esna-i sülükte memur bulunduğu evladına, eskârına, iyi devam etmesine ise tefes olma itibariyle bir hakikatlarında ayrılmaması da, ayrı da e, gerektir. Bunların birincisi tabletle. Ve atım el resulu <gülüyor> ta kulluhu. Zamanı hatım amr kendahu. Hasır suretü elinize aleki cemile. Ma alalise. Peytam belirse eli ne yedirse, neyin belirse onu al. Hıdır tubu hable elinize onu al. Ve ne yapfar ise, ne yapmam dedirse ondan da sakın. Yani şey yapma. Harepa Yani illa bu ayetin kelimesine uyacaksın. Peygamberimiz de hep ettiği söz Neden nehiy Allah Allah'ın emri Allah doğru değildir sandı. Amra umma la apero vache. Amra hada'tı mai ta'kid eder. Peygamberinle muhalefet Her şeyden sakının. Peygambere muhalefet. Yani o yapmış her Bunu yapacak diye Yalnız ilahı ulaşabaşken yomsa yazmaya gerek elimiyorsunuz. Hazret-i Muhammed Mustafa senden vasilen itibaren yapın. O inküdün faykuna mahattebuni ulge. Böyle olmazsa olmaz başım koymaz. Goldu. Goldu hatun bu mesele gibi dağıt. Sinan'ı tale katına. O in Ayet-i deliletine eee gösterilmiş. Şiatın şey, muhahara da gösterilmiş ve Ali sallallahu aleyhi sallamın hazırlarının eklal ve efvalından, kâdından ve peyininden, yani gelişetin neyse olsun ne, kârı desinler, söylediler, şöyle yapın, böyle yapın, hep olsun ne, anlaşılmış olan evâbir ve nevâhiden sermuru, kılın ucu kadar, kılın ucu kadar bir sirâh gitmemesi olduğu gibi ikincisi deki, Birincisi bu, yani Rasulullahın Sözünden kimliği kılın, o kadar ayrılmalı diyor Üstaz-ı Ağzım Efendim. Yani bir lezzet alayım, buyrun da ben de e, çalışıyorum, terakki edin. Yeliklerden olayım, Allah'ın sevgili kullarından olayım, rızasını kazanayım. İyiyorsa, Resulullah'ın üstüne peşinden zelredeber ihlâf etmemiz lazımdır. İkincisi de ki, vekûn-ü Allah'ın Azim, Tevlet Şurası, 119. Ayet-i Bir de sadıklarla beraber olur. Yukarıda üç şey bak, haber veriyor. Birisi, merilen Evred ve ikincisi hakkı İkincisi, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, mâ fâkimun rasûlü tafuzûsü ayet ne emrettiysa tutun, neden ne ettiyse kaçırın. Üçüncüsü, de kuyma muad sadıgıyım. Bir de sadıklarla beraber olmayın. Kadıklarla beraber, yalancılarla beraber olmayın. Bütün hayatımızda sadıklarla beraber oturun, kakın. Daha burayı sadıgıyım, sadıgıyım, yürşidi, kamillerle beraber olalım. Nasıl oluyum? Oltak, oltak da temsiladayım. Kalben onlarla beraber olun, onun üstüne rahmet ediyorlar sadece. Kalben beraber olun. Çünkü velileri bir kalbinin iki kadar dünyada iyi görüyorlar. Seni böyle gözlerinin önünden hiç yollar. Öyle olunca sen onun gidinin ipinde oturuyorsun şimdi şu oturuşunda. Yani o başta bir yerde değil. Demiş ki, efendim sizi yanınızda mı getireceğiz, rahmet edeceğiz? Sizin yanınızdan mı varacağız, rahmet edeceğiz? Allah Allah, onları Biz şaktan doğmuş bir güneş gibiyiz. Bak, hıyası hepimizde deriyor. Kendimiz şu güneş hıyası olmadığında, onun hıyası yine karanlık yerin tadı bina kadar geliyor. Hep kira filan da istemiyoruz. Alekses de istemiyoruz. Biz diyor, herkesin yungüne girerek yalnız inan inan şu pendiresi açık olsun. Yani şu inanç pendiresi açık olsun, şey gider onu. İmanda, amelde, vahdinde, sözünde, gözünde doğru olanları hakikattan ayrılmayanları ayrı tercih etmek e, gerektir. Yani saadet de tarifiymiş bu. Saadeden kime dersen imanındaki yani. amelinde devamlı, devamlı Ahdinde, sözünde, gözünde, dolu olanları tabirattan ayırmayanları terbiye edin, irtizam edin, onlarla kararda olun, o zaman kamilleşir. Sürekli bahsiz olan, darın suzunu kaçırır. Bir tekstir, bir tekstir. Çünkü uyuzdurur. Uyuz malın içine davarlarını göndiremem ki, e, o gün uyuz olur e, e. Çünkü Allah bir takviye etmiş. Allah birbirimizden ayrılmasın. yakın geldiğiniz için hiç fark ettirmiyorum. Hepimizden oluyor. Yani birbirinden ayrılmayalım. Şu tarzımız buralara. Çok ya. Şimdi, Yani hasıptan kaç, aslandan kaçtıkları gibi var. Yani aslan nasıl parçalarsa, bir fasık ve bir mümkün de, tarikatın müntilini itaat edilmesi de o şekilde insanı parçakalır, bir fayda olamaz. Hepsi arkadaşlarımızla küçük küçük savuklukla arkadaşlarımızla beraber olamıyor. Dışarı ile de alakaları var, olmadı. Ramıtalı da olamıyor, daha ramıtası da Bugattin'e ders almış, bunun için Bir İleride inşallah her bir Allah. Cümle-i ehliyeden ayrılmasın. Tertibi de ittizam eden. Emri ilahiyye intisal-ı salikihi tıkabunca. Bir talikin eee itikadınca emniyet ve sadakatı tahakkuk etmiş. Emin olduğu adalet eden bunu etmiş. Ve ittizam-ı şeriat va tarikat-i şahide adilin şahadetiyle ehliyet-i kesb sıhhat bir mürşidin devamı rabıtasından ibarettir. Daha açını söyleyeyim diyoruz sağdım. Yani şeriatla tarikat şahit olmuş. Onun kutlu cihan olduğuna karar vermiş. Karar vermiş. Böyle bir mürşidi kâminin devamı rabıtasından ibarettir. Bak üç şey verdi. Birisi aldığımız evrak ve eskârı kıpkıpkısına okumak, yetiştirmek, bilhassa şafa ara okumak. Şimdi sağımız kolay olsun dağının son sarısını alabilirsin, çözümler dokunur, namaz vaktine alar, gerçlerini dokunursun, ondan sonra namazını alabilirsin, süresin, sonra yatırsın, istirahat edersin, devam eder. Bu şekilde, süreselde devam edersin. Gündüzde o teyhid aldığın diyersin, kendine ses versin, gözünü açıp, görsene gereken sonra da olalım, kendini yakışın. Hemen kalbi tarikatının, iki Kaviratının kutbu cihanları ellerinden yarın mahşada tutar diye gayret ediyoruz. Başka bizim bir şeyden yok. sizinle. Sizinle Bizim size ihtiyacımız olsun. Allah'ımıza ihtiyacımız olsun. Bundan istiyoruz ihtiyacımız da. O da kul eline deyiz. Demek ki ne de bize bir ihtiyacımız olsun. konuştuklarımızın tutup da hamile edersek inşallah. Allah'ın amel eden Zümre'ye ilhak versin ürünlerin. Şunu da ifade edelim ki, şunu da ifade edelim ki, Şeriatı Munda-Hara'nın evamir ve nevahi nevahî emriyle nehyeti itibariyle başlıca iki kısım vardır. Evamirden maksat, dil cümle ferahir ve nevahir gibi, nafile gibi, yani emrinden evamirden Allah'ın emrettiği şeylerden harcılar, vâcipler, sünnetler, nevâfiller, işte sünnetleriyle nevâfikatı gibi, nevâhid ahid, Cenab-ı haram buyurmuş. Size iyice anlatmanın için haram buyurmuş olduğu kavdu ve teyirden ibarettir. Haram ettiği şeyde, evlilerimize, dillerimize, kıymet yalan olmayacak yalan olmayacak, bir amellerimizde riyar olmayacak, suma olmayacak, ahlaklarımızda a, hırs olmayacak, tamah olmayacak, hukul olmayacak, hadarat olmayacak, kemer olmayacak, babam çok değerli, hükür olmayacak, hükür olmayacak, hasretler olmayacak, bunlardan vazgeçeceğiz. Mevâhî dahil, cenab Hakk'ın haram buyurmuş olduğu farulliyetinden bahsediyor Salih Aleyhisselam, el-iman, müfkan, وَنِنْ سُنْ فِي الصَّبِرْ وَنِنْ سُنْ فِي شُّكُرْ لَعْدِ اِلِيمَانِ diyor. Onların birisi, اِرْتِكَابِ مِنَاهِي جَنْدِ İntina olan sabırda. Sabır değil ki şöyle, şöyle, elime sabır, malimin cızayı olanla Neden? Münahlara sabretmek. Oruca ne sabır diyorlar. Oruca, savunur. Kabir tohumu, akşam on beş buçuk saat kabrın seyirini üretiyor. Canın girmeyi de istiyor, yalan söylemeye bırakmayın. Neyi de istiyor, meyvayı da istiyorlar. Ya sen sabır et, kolay getirin. Sabra alıştırıyor seni. Bütün günahlara sabretmek. Öyle mi? Ellerinin namusuyla da, umarla da, trakiyla da, genhiyyet ile de, parayla da, pulla da geliyorlar. Şöyle gençleri bulmuşsun da Allah'a şükrettiğim için geldim içimize yani hafta, Ben gecenin saat beni beri sürünüyor Beni rahatsız vücutum. Böyle duyunca biz bugün de şunu rahmet olarak biliyoruz şu gençleri başımızda, bunu Allah'ımız verdi bize, Allah'ımız verdi. Bizim hiç mevhalımız yok, şurada niyetli sadika ile üç bir sene Bağız verdim, yarabbi gençleriz ne aykırdı. Yok, benim çelamlar olmadı. Halid-i Zülcelal gençlerin içine bir yeşerme lukfetti, iman lukfetti. Şimdi başımıza toplandılar, kaldılar. Caminin umumu genç gibi. Yani halen, e, tekir 10 yaş, 10 yaşından yukarı çocuklar. Cani. Onun için Allah yeşer diyor bunu. İntisal ve menahiden imtina manatına olan kabırdır. Diğeri ise intisal-i evamir ve taat-ı ibaret olan şükürdür. Elhamdülillah diyoruz. Elhamdülillah tereviz çalıyor. Elhamdülillah biz çeki çekiyorum ve Estağfirullah çekiyor. El Elhamdülillah ki tevhid okuyoruz. Elhamdülillah ki iyi insanların yanında suhbetinde oluyoruz. Dedik gelene kadar şükür lazımdır. Yani bu ikisinin birisi inan pehriz, birisi de ilaç. Şu günahtan imtina pehriz. Hiçbir günah etme diyor. Azadın gizli onda diyor. Şu gerideki ibadet kitağıtta ilaçtir. Kullan da bak. Kullan ırkana, kullan ırkana diyorum ya. Sol mümeyenin altında Allah yürütü yormaya başlar. Sağ mümeyenin altında ruh da diniye başlar. Sol mümeyenin altında suy da diniye başlar. Halbü menüsüne hafide demeye başlar. Kadri'nin ortasında temsul da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kaleminin altında olan Allah'a da Allah demeye başlar. Dayanamaz annenin ortasında nefis de Allah demeye başlar. Dayanamaz bütün vücudun damarları, sinirleri <gülüyor> bunu yaşayan bilir. Ayağının altından zor, zor zor zor zor bakmakların ucundan zor zor zor, zor. böyle Allah'a zikreder. Bütün vücut Olur. Bunlar bütün Bu arkadaşlar. Arkadaşlarım, böyle devam edelim inşallah. Malum o o olmak ki hadis-i şerifte menahiden itina, devamına itintan bu katiyen zikri bu maksud. Şeklinde bir işaretdir ki yani Allah izledi, neyi diyor sonra? Eee emrediyor. Yani ilki kütlükten ne ediyor? sonra da evamiyle emrediyor. Allah iyilikle emrediyor. Bunu, bunu Dolayısıyla ben temsil verdim. Ben size temsil edeyim. Şu binayı yaptıktan, yaptıktan sonra penceresi açık, kapıları açık, daha kurulmamış. İçeriye buğday dikiyor, altını duyuyor, ahça duyuyor, yataklarını duyuyor, halını duyuyor. Emin olabilin mi? Yani pencereden hırsız girip de çıkarmaz mı? kapıdan girip de çıkarmaz mı? İyi ki bunları kilitleyeceksin, örteceksin de kayıtanı ondan sonra koyacaksın. Yani kapıları kilitleyeceksin, pencereleri kilitleyeceksin. Şu ış penceresinin ilim namusuna bakmayacaksın bir de babam. kapısını kilitleyeceksin, kovpaybet istira işine gitmeyeceksin. Ondan sonra benim ulan kapısını kapatacaksın, çalıcı televizyon filan. O gözüme ona bakma, kulağınla gümlemezsen kendini koyacaksın. Ondan sonra içeriye koyduğun, ondan sonra Allah'ın emirleri gelir. Namaz korsan kalır, oruç tutarsan kalır, zikredersen kalır. Yoksa o kapılar açığı kana, şeytan nefis istediği gibi girerse, birşey koyak arkadaşlar, arkadaşları, imkanı var mı? Onun için sütazımız böyle emiriyor. Sikir yok diye işaret et ki bunların birisi yetki saat evlerinin celd-i maslahattan, mukadden bulunduğu. Evveli mazarratı getirden, sonra iyiliği celbeden. Şu evi yaptıracak olursan, evvel bütün yıkılan kertişlerini, taşlarını, hepsini evvel aldırın, temelini kazan, ondan sonra bina onun olduğu yere yapılır diyor. Yani bu, böyle güzel güzel bize tarif ediyorlar üstazlarımız, celd-i maslahattan, mukadden bulunduğu. Kararı kaldırmak, faideyi elde etmekten mümkdetiz. Faideyi almadan evvel zararı kaldırmak lazım. İkincisi ise, ibadetin ve taasın kâtesinin ibadat ve icraat ve icraat eylemek kurbe-i beşerinin haricinde ve ihtilaz-ı menai ise ve ihtilaz-ı menai ise her perdiin imkan dahilinde bulunduğundan fevâidin faidelerinin, faidelerin e, daha şuburlu olduğu Hatta diyebilirim ki, alem-i İslam için mütasaddi olan, tasavvur eden Teali ve Terakki'nin en mühim sebebi terkim hatırıdır. Masiyeti terk etmektir günahları. Ee, Yahya bin Muaz diyor ki, taakkib edelim o kimseye. Nesine taakkib edelim diyorlar. Hastalık korkusundan, pehrizden, e, pehrize yanaşamaz, korkuyor. Çünkü inan ailenden ayrılacaksın bir şeyler, ayrılıyor ölümün korkusundan da. Değenim korkusundan, günahtan pehriz etmiyor. Şaşarım bu insanlara diyorlar. Şaşarım bu insanlara. Terki muasırdır. Muasiden rızarra ve terki muasir sevaptan. Muarrabmen, melayikten lakam-ı tabiilerinden terakki edemedikleri bu manaya müeyyiddir. Bunu da anladık. Melekler, hmm. halk olundukları gibi kalır. İnsanlar, halk olundukları gibi kalmaz. Gün gün yetişerek, akıl vali olarak, zikrederek, namaz dılarak yeni olur, mutlu cihan olur, tavsi azam olur ama melekler yerinde durur. Neymişim diyor. Neyi uçamıştın diyor, onlarda diyor şeytan yok, nefis yok, emri bil mağuf nehi amil münker yok, bizde bak, biz günahı terk ettiğimiz için terakki ediyoruz. Günahı terk ediyoruz, yolundan terakki ediyoruz. Melekler böyle değiller. Melekler böyle değil, melek bize bir şeye kıpkak ediyor diyor ki, keşke ben de ünitan olaydım. Şimdi bu hale diyorlarmış da, hep bakıyorlar, görüyorlar, Rabbim. <gülüyor> Yani şu alanların sohbetlerine mektum oluyoruz deyiz. Ne bileyim, kam dökecek diyordunuz onları, beğenmiyordunuz, sonra mücadele ettiğinizde. Şimdi bakın bunlar bütün ibaret ve itaatler. Ya Rabbi, eskimizde insan olsaydı, uzak yakından toplansa, top sohbet edilse. Lakin diyor, böyle olamaz hakkı diyorlar. Allah melekler yüreniyor, melekleri yürendirecek hal bu hal, onu uçurlar nasıl? Melekler terakki edemez olma diyor bu ustası adam. İnsanlar terakki çünkü günahı ercettikler için. Bir onlarda zorluk yok, yemeleri, içmeleri uyumalar gibi kolaylık var onların ibaresinde. Bir var Çok zor, el hatılası, nihiyet yani. ve muharramadan terakkiye hakınmak yani. değişken terakiyatı, maneviliğe hadim olduğu kadar menafiye, maddiye ve kovaili, ismaniyeti nazarı itibardan dur ve uzak Yani günahlar terakta getirdiği gibi dünyada da faydası var. Hırsızlık etmesen hapis etmezler, atletmezsen bir kimseyi hapis etmezler, bir kötülük yapmazsan yapmazlar, dilin durumu kaçırmazsan yapmazlar. Ne? Böyle say say say say, dünya mi de menfaatlı? Dünyada hiçbir zarar gelmez o halime. Lakin meniyeti işleyen adam aynı böyle olur mu? Dünyada da zararlı, ahirette de zararlı. Ee, bu sunalıdır. Meniyeti insanların mal ve canına şeref ve şanına iraz ettiği zarar, resliyanın kabili telafi olmadı. Bir kardeşimiz vardı kutine kardeşim diyor daha o da çalıları var, şu diyor işte. Karikatte ee, gece ailesinin kafasını bastırır da ahle yarattan eder. sen görmeyeceksin diye olur diyi bilgiyi bana nasıl mı geçsin karikatı yok beni görmeyeceksin diye böyle sohbetlerde hiç kır hiç kıralar hiç kır hiç kıralar hep takip ederler inan derekliydeki isvanın çokluğu ...o çocuğun ıslah olduğundan oldu. O oh, Çünkü bir numaralı günahkızı değil. Sen onun gönü de böyle fıçkıl fıçkıl... ...derefinin camilerinde, ne de vaazda, ne de Allah'a iş... Işte. ...hepi nez! Bir gün, bir gün... ...şeytan yine bir fırsatını bulmuş... ...gelin Mahmud'unu çadırına girmiş. O çadırdan sahibi gelince, bak! Çıkınca... Yaptan sonra millete laf dağını bak yani yetim zararının nasıl olduğunu hem şeriattan hem tarikattan mahkum oldu. Hiç buraya gelemez, yanımıza basamaz. Çünkü yüzleri kara oldu, Resulullah'ın yanında da kara oldu, Allah'ın yanında da kara oldu. bu cihanın da yanında kara oldu, neyiz dünyanın yüz karası bu, yani, onun için yavruları mı? Yani menhiyetin insanın malına, canına, şerefine ve şanına iras ettiği zarar ve ziyanın kabili telafi olmadığı hesab-ı basıyatın malum ve sellemedir. Yani basıyat ehlinin müsellemettir ki bu herkes görüyor biliyor ki namur. İnsanlar hep hapishanede yani dikişleri, e, bakanı gelmeseydi bütün hapiste gidilmiş ya. Biz muzurulduk dünyaya, sen Allah diyorsun, hekretiyorsun, ifade ediyorsun, yani iman tarafını kayırıyorsun, değil ya, Allah yâin bizi baştan bulundursun. <gülüyor> Komünistleri masumların Allah yedi kudretiyle ayağından tutsun, yerlere indirsin, yerlerine yekzan olsunlar. Ramazan-ı Şerif'te orucun zamanında dua kabul olur, Bizim bir zaman birisi iktidara gelemesin. Daima bizimle kurmayı Allah nasip etsin de. Sılahiyet bizden olsun da Anlığı. Biz başka bir şey istemiyoruz ya Rabbi. Senin rızanı bulman içiniz